Ben Su Hakkın'a hoş geldiniz. Ben Akkün İlhan. Ben Nuran Yüce. Bugün Su Hakkın'da bir gölet furyasından bahsedeceğiz. 2012 yılında başlamış ve 2015'te sulama sezonu öncesinde tamamlanmış bir proje. Bin günde bin gölet ya da göl su projesi. Ve bu projenin nelere neden olduğundan bahsedeceğiz. Normalde bu proje büyük sulama projeleri alanları dışında kalan. Kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi için yapılmış bir proje. Ee, Şimdiye kadar evet. maliyetinden bahsedelim. Yani evet, tamamlanmış aha. bir projeden bahsediyoruz. Evet. Proje maliyeti 3.2 milyar e, TL olarak açıklanmış durumda. Bin adet e, gölet ve sulama tesisi tamamlandı söyleniyor. E, bu projeyi gerçekleştirirken... Bütününe bakmak lazım. E, kimi hedefler açıkladı hükümet. Evet. E, öncelikli olarak onlara bir e, ele alalım. Çünkü e, yakın zamanda geçtiğimiz haftada işte bu proje kapsamında e, ciddi ağaç katliamı yaşandı evet. Bursa'da. Hı hı. Ona özellikle eğilmek istiyoruz. Hı hı. E, bu bin günde bin gölet projesinin hedefleri şöyle tanımlanmış. Evet. E, i̇şte yılda dört bin vatandaşa... İş imkanı sağlayacak denmiş. Kırsaldaki göçün önlenerek vatandaşın yerinde istihdam edilmesine olanak tanıyacak. Tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunacağı iddia edilmiş. Pardon benim bir itirazım var Nuran. Şimdi vatandaşın ormanına suyunu gasp ederek mi yapacak bunu? Evet. Onu merak ettim de. Sen söylerken bu güzel hedeflerim. Evet bu e, hedeflerin ne kadar tutturulduğuna ilişkin e, daha detaylı da konuşacağız. Evet. Ama evet ilk akla gelen hemen sorular evet. e, oluyor. E, çünkü hala bir yoğun göçün yaşandığını biliyoruz. Tabii eskiye nazaran işte 1980'lerde o hızlı göçten e, farklı nitelikte yine de bir Tabii. göçün olduğunu devam ediyor. Evet. biliyoruz. Ee, yılda 1.7 milyarlık e, gelir artışı sağlanacağı, bu sayede de işte e, proje maliyetinin bu gelirden karşılanacağı hedeflenmiş, e, taşkın zararlarının ve toprak erozyonunun önlenmesinde işlevsel olacağı iddia edilmiş, e, hayvan içme suyunun temin edilmesi, yeraltı suyu potansiyelinin emniyetli seviyede tutulmasına olanak tanıyacağı e, söylenmiş ve böyle devam ediyor birkaç tane daha şey var önemli Mısır ve ...kreasyon alanlarının oluşturulmasında fayda sağlanınca eklenmiş evet. e, ağaçlandırma da yaygınlaşacak. Ama şey şöyle bir şey var şimdi Venedikler olduğunu söylemlerinde her zaman işte Edirne'de işte şu kadar gölet yapacağız. Çoruhu çok güzel yapacağız. Inci kazandıracağız. Çor Inciler kazandıracağız işte şu, çoruhun e, ...gerdanlığı olacak bizim projelerimiz falan diyor. Bir de hani ağaçlandırmanın yaygınlaştırılması da ilginç... ...çünkü çoğu zaman bu göletler ağaç katliamına neden oluyor... ...doğal ormanları yok ediyor. Evet, en son madde de daha doğrusu ona geçmeden önce... ...bu e, rekreasyon meselesinde evet Veysel Eroğlu'nun takıntılı olduğunu bilmek lazım... ...çünkü her bir baraj e, göletli HES projesinde ya da gölet projelerinde işte bölgeye bir mesire yerini kazandırıldı hmm. ve bir güzellik kazandırıdı <gülüyor> argümanı eşlik ediyor ama bunlar yapılmadan önce de çok güzel olan bölgeler var zaten bazen yapım yapılanlar hatta var olan güzelliği de ortadan kaldırıyor evet. en son hedef olarak da şu belirtilmiş ülkenin mevcut su depolama kapasitesinin arttırılması ile küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması. <gülüyor> e, şimdi bu e, açık radyo dinleyicileri iklim değişikliği mevzusuna çok e, aşina oldukları için e, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için öncelikli olarak yapılması gerekenler arasında fosil yakıtların bir tarafa bırakılması. Ve e, arazi yapısında radikal değişikliklere gidilmemesi evet, yer alır. Evet. Bunun tam tersini yapıp göletlerle iklim değişikliğine karşı mücadele et, edeceğiz demek tam tamam. bir absürtlük e, hali evet. oluyor. Yani bu göletlere ne de olacak yağış olması. Neyse devam edelim. Bin günde bin gölet sulama projesi kapsamında gerçekleştirilen projelerin hangilerin ne zaman yapıldığı falan bunlarla ilgili toplu bilgi hiçbir şekilde DSA'nın web sayfasında yok. Yani devlet su işleri. Aslında bu bir Hı. devlet geleneği haline geldi. Büyük Zaten rakamlar böyle. ortaya koyup işte Hı. ağaç dikiyoruz. Kestiğimiz ağacın bilmem kaç katını Hı. dikiyoruz. Bunların nerede dikildiği... Ya da işte söylendiği gibi bin günde bin gölet yapacağız. Bu göletler nerede yapıldı? Ne kadarı tamamlandı? Bunlar hakkında böyle bir envanter yok. Ya da dört bin vatandaş. Varsa da bir vatandaşın erişimine açık değil. Evet istisnam imkanı sağlanacak. Sağlandı mı teyit edilemez bir durumda. Yani hedefleri yazmak ve geçmek olmuyor. Bu vatandaşa bilgi vermek anlamına gelmiyor. Sadece basına yansımış bireysel projelerin, tek tek projelerin... ...bazıları haberlerde yer almış, o haberlerin linklerini sıralamışlar. Yani bu DSY'nin web sitesinde bunlar var. Bunlar da maalesef bu projelerin reklam tanıtımlarından farksız haberler. Yani haberden çok reklama kaçıyor. Projede de sona gelindikçe bu projenin devamı da üretilmiş. Yani hedef aslında bindi, üç, yaklaşık 3 sene içerisinde. Daha sonra yeni hedef 1071'e doğru çevrilmiş. 1071 Gölet ve Sulaması Projesi. Bu kapsamda işte Erzurum başta olmak üzere birkaç şehre daha göletler yapılıyor. Her zamanki gibi bu 1071 yani Balazsir Meydan Savaşı, 2023 Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı gibi... ...tarihi olaylara referans veren ama gerçekten ciddiyetten, bilimsel ciddiyetten yoksun bir anlayışla... ...koca koca projeler hayata geçiriliyor. Bunu görürsün. Evet, yani gereklilik üzerine şekillenen bir e, durum söz konusu değil burada yani şöyle olabilirdi 1071 değil de 1050 taneye ihtiyaç olabilirdi ama evet. 107 bir başka önce şey o, önce referans, o hesaplanıyor yani Evet e, başka bir <gülüyor> şeye atıfta bulunduğu için evet. e, arada 30 tane de fazladan yapsak herhalde bir evet. sorun olmaz diye düşünerek böyle tarihi e, günlerle ya da rakamların cazibesinden hedefler belirlenir durumda ee, devam edelim bu hmm. göletlerin nasıl yapıldığına işte bizim geçtiğimiz hafta gözümüze çarpan e, ve canımızı da çok sıkan bir haberden dolayı aslında göletleri daha hmm. doğrusu bu bin günde bin gölet projesini ele alalım dedik bu da e, Bursa Keleş ilçesi yakınlarındaki Kocayayla da yapılan yapılmak istenen gölet için kesilen 8 bin ağacın işte medyaya yansımasıydı. Evet. Baktığımız zaman bu ağaçların arasında 130 yıllık olanlar var. Yani hı hı. çok büyük ağaçlardan bahsediyoruz. Yaşlı ee, ağaçlar. Yaşlı ağaçlar, evet. Şimdi bakıyorsunuz kelesiler de zaten bu göletin ne işe yarayacağını bilmiyorlar. İçme suyu sorunu yok burada. Çünkü etrafta zaten 3 tane göl var. Hı hı. Sulama amaçlı yapılacağı söyleniyor ama... ...neresi sulanacak ondan da haberleri yok. Böyle bir gölet yapılıyor yani. Evet. Şimdi bu haber... ...bazı medya... E, ...organlarında... E, ...çok e, pohpohlanarak... Evet. E, ...lanse edildi. E, bu göretin... ...gerekliliğine gerekçe... ...bulunmaya çalışıldı. E, şöyle iddialarda... Bu, ...bulundu medya kuruluşları... ...işte... E, Buradaki kesilen ağaçların yerine kurak olan arazilerde işte meyve ağaçları dikilecek. Ee, bu bölge 80-100 kat daha yeşil ol olacak. Evet. Ee, su tarım imkanı arttırılacak. Ülke ekonomisine e, ve doğaya katkıda bulunulacak. Hem ülke ekonomisine de doğaya, <gülüyor> doğaya katkıda bulunulacak. Ee, ayrıca... Evet. E, Nilüfer ve Doğancı barajlarının yetersiz kalması ya da doğal afet veya savaş gibi olağanüstü hallerin yaşanması durumunda Bursa'nın temiz su ihtiyacını bu göletten karşılanacak diye e, çok Hı. ciddi birbirinden uyumsuz nitelikte e, iddialar vardı. Evet. Bir de eleştirmişlerdi. 8 Hı. bin ağaç değil 5500 bin 500, 500 gibi ağaç bir şey. kesildi. Bundan dolayı da bu gölet yapımına itiraz edenlere işte yobaz, <gülüyor> e, ideolojik körlük içerisindesiniz, yatırım düşmanısınız diye e, kimi e, yaftalarda eklendi. Evet aynen öyle. Tabii biz de bunlara bakınca e, zaten her zaman okuduğumuz haberin önce t yapıyoruz. DSI'nin web sitesine baktık. Yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Hocam. Eğer tabii bilgi varsa hı hı. çoğu zaman olmuyor. Ama bu projede, Keles'teki projede gayet net bir şekilde sekiz bin ağacın kesileceği... ...bunlar zaten önceden tamamlanmış ve 4500 bin hektarlık bir alanın bundan etkileneceği söylenmiş. Yani eğer bu medya, bu konuda işte insanları yatırım düşmanlığıyla suçlayan medya... ...o zaman şöyle yapması lazım... ...DSİ'nin vatandaşlarına... ...şeffaf biçimde bilgilendirme... ...zorunlu olduğunu söylemesi lazım... ...yani hı hı. şimdi DSİ mi yalan söylüyor... ...siz mi yalan söylüyorsunuz... ...ben anlayamadım bu durumu gerçekten... Evet. ...bir başka şey de yine DSİ'nin... ...web sitesinde yazıyor... ...bu projeyi neden yapıldığına ilişkin bir açıklama var... ...o açıklamada da şöyle söyleniyor... ...Keles ilçesine bağlı... ...Yenice, Ertuğrul, Gazi ve Cuma mahallelerine ait... Bürüt 4550 dekar e, tarım arazisinin basınçlı borulu şebeke sistemi ile sulanmasına yarayacak hı hı. deniliyor. Yani bir sulama amaçlı gölet evet. inşa edildiği söyleniyor. Yani iddia edildiği gibi olağanüstü hallerde Bursa'nın içme suyu e, ya da işte bölgenin e, daha çok ağaçlandırılması gibi şeylerin hiçbiri yer almıyor. Evet. Bir de temel bir soru, sulak alanların besleyici kaynağı, en önemli besleyici kaynağı ormanlardır. Yani Tabii. siz bunları yok edip daha Başka sonra... Başka bir yerde meyve ağacı dikemezsiniz. Dikemezsiniz <gülüyor> ve su krizi varsa, su sorununa çözüm üretmek için gölet inşa ediyorsanız... Hı hı. Bu durumda daha da e, susuzluğa yol açacak bir adım atmış olursunuz. Uzun vadede kesinlikle. Evet. evet bir şarkıyla ara verelim mi şimdi? Tabii. Şimdi Credence Clear Water Revival'dan dinliyoruz. Have you ever seen the rain? Su hakkında bu hafta e, bin günde bin gölet projesinin nasıl bin e, gölet projesine çevrildiğini zaman içerisinde ve bu projelerden bir tanesi olan Bursa Keleş ilçesinde Koca Yaylaya yapılmakta olan göletten bahsettik birinci bölümde. Bu göletlerin amaçları ne olduğunu kimse bilmiyor aslında yani sadece yöre halkı değil biz de anlamakta güçlük çekiyoruz. İhtiyaca ]ıyoruz. göre amaçlar şekilleniyor ya da gelen itirazlara Hı. göre bu amaç evet. olmadıysa diğer amaç ya da Deli. rakamlara göre şekilleniyor oran Yani rakamlar önemli biliyorsun. Hı hı. Gölün kamu yararına, bu göletin e, kamu yararına olmadığını zaten görüyoruz. Zararına diyebiliriz. Çünkü anı ağaç olarak korunması gereken asırlık ağaçlar kesildi. Bu da kamuya en büyük zarardır. Geleceği evet. yok etmektir. Bursa üzerinden, Bursa özelinden. Evet. Bu Keleş'ten, Keles ilçesinden bahsediyoruz. Evet, yani Türkiye'nin bir su krizi olduğu ve bu krizin gün geçtikçe şiddetleniciği e, çok sayıdaki araştırmanın e, evet. sonuçları arasında yer alıyor. Aynı zamanda bu veriler e, DSY'nin ya da Türkiye'deki yağış sisteminin e, tarihini tutan miktarlarını e, bir e, kaydeden kurumlar tarafından da dile getiriliyor. E, o kayıtlar da bu veriler şeyleri söylüyor bize bilgileri söylüyor. İşte bu çok açık bir şey. 1900'lü yılların başlarında 20-30 senede bir görülen kuraklık 1980'lerden itibaren 4-5 senede bir yaşanır hmm. hale geldi. Ee, ve her seferinde daha şiddetli yaşanıyor. Evet. Ee, NASA'nın yakın zamanda o meşhur Veysel Eroğlu'nda eleştirisine... Ey NASA çıkışına e, nail olan e, raporunda da söylendiği gibi işte Doğu Akdeniz bölgesindeki son 900 yılın e, en kurak yılları 1998-2012 yılları arasında yaşandı. Bu açıdan evet su meselesine bir e, yanıt bulmak, bir çözüm üretmek gerekiyor ama bu gölet mi? Evet, olacak. zaten bu göletlerin içine yağmur yağmazsa ne dolacak diye yine yine bir daha bir daha soruyoruz. Nitekim Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun göletlerle ilgili başka düşünceleri var. Düzce'de Uğur Suyu Barajı için Eroğlu şöyle demişti bir açılışta. Bunu bir gölet gibi yapıp sonra baraja dönüştüreceğiz. Proje baraj olarak hazırlandığında yedi yıl su ölçümü, iki yıl planlaması, bir yıl projesi toplamda on yılda yapılıyor. Ama gölet olunca benim bir imzamla iş bitiyor demişti ve bu tip beyanları da ilk kez yapmadı. Daha önceden de devletin zirvesinin katıldığı bir başka yerde Antalya'da Kaş ilçesinde inşa edilmekte olan ikizce göleti konusunda da şey demişti. Bunun temelden yüksekliği 41, 41 buçuk metre 30 metreye geçince baraj 30 metreden küçükse biz buna gölet diyoruz. Göletlerin işlemleri çok kolay. Benim bir imzamla oluyor ama baraj olunca 10 yıl işe başlamak için zaman geçiyor. Bunu beklemeye tahammülümüz yoktu. Bunun için ikizcenin ismini gölet yaptık. Bitince ismini tekrar değiştirip baraj diyeceğiz. Evet. Bu kadar açık yani. Aslında işte neden bu başta konuştuğumuz şeyler vardı? İşte bu göletlerin hedeflerine tek tek bakacak olursak hepsi evet. anlamlı ve gerekli gözüküyor. Evet. İyi şeyler. Ama e, hem bu hedefleri açıklayıp arkasından bu tür beyanatlar verirsiniz ve pratik uygulamalarınız da hedeflerle uyuşmaz, e, asıl e, bu tür beyanatlarınızı doğrular nitelikte olunca evet. tabii ki itirazlar yükselir e, ve hı hı. yaptıklarınızın e, takdir edilmesi de söz konusu olmaz. Evet. Şimdi... E, Sadece konuşmak değil aynı zamanda dünyada da e, başka yerlerde de aynı evet, sorunlar yaşanıyor. Yaşandığını yani. söylemek gerekiyor ve aynı zihniyetin oralarda evet. da e, vücut bulduğunu görebiliyoruz. E, yine e, Venezuela'dan bir haberle bunu e, toparlamaya çalışalım. Venezuela'da kuraklıkla e, cebelleşen bir ülke. Özellikle evet. El Nino e, nedeniyle bu yıl çok ciddi bir kuraklık karşı karşıya kalmış durumda ee, bunun içinde şöyle bir tedbir aldı geçtiğimiz hafta içerisinde dedi ki haftada çalışım, tatil günlerini 3 güne çıkartacağım ee, bundaki hedefi de şu işte 3 gün az çalışılarak daha az enerji üretilmesini e, tüketilmesini e, ve tasarruf etmeyi planlıyor evet. sudan da tasarruf etmeyi Tabii. planlıyor ikisi birden Evet. Venezuela aslında dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olan ülke ve dolayısıyla en fazla karbon emisyonu fosil yakıtlarının kullanıldığı yerlerden bir tanesi. Önemli bir sorumluluğu var ancak kendi enerji ihtiyacını petrolden değil daha çok hidroelektrik santrallerden üretiyor. Bizde olduğu gibi çok benziyoruz bu anlamda. Kuraklık nedeniyle ise bu santraller doğal olarak verimli çalışmıyor. İşte yani gölet yapmanın, baraj yapmanın çok bir anlamı yok. Tedbirler bu nedenle alınmış durumda yani o üç günlük tatil meselesi. Evet. Yani şimdi Venezuela kuraklık ve su kıtlığı ile mücadelede barajların neden çözüm oluşturmadığının somut göstergesi. Türkiye'de de hükümet ve devlet yetkilileri kuraklık olmadığını kanıtlamak için sık sık baraj seviyelerinin... Ee, ...ne kadar ideal olduğunu... ...suyun, suyun ne kadar fazla olduğunu... Işte, ...ya da işte NASA'ya çıkışıyla... E, ...Türkiye'ye kuraklık teğet geçtiği... E, ...açıklamaları yaparak... ...bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar... ...ama bu hepimizin... ...geleceğini, hayatını etkileyen... ...çok önemli bir... E, ...mesele durumunda. Evet. Ayrıca... E, ...kuraklıkla mücadele etmek için... ...asıl olarak yapılması gereken şey... ...çünkü bu... E, bu kuraklığın daha doğrusu nedeninin iklim değişikliği olduğu konusunda e, herhangi bir şüpheye yer yok. İklim evet. değişikliğiyle mücadele etmedikten sonra kuraklıkla mücadele de edilemez. Evet, yani şimdi bu göletlerin çözüm olmadığı ortada da biz yine de bir kez daha söyleyebiliriz. Bu göletlerde biriktirilen e, su verimli bir şekilde de kullanılmıyor zaten. İklim değişikliğinin çok yoğun yaşadığı Türkiye gibi ülkelerde buharlaşmaya bağlı önemli kayıplar oluyor. Suları taşıyan işte açık kanallar bu sistemlerde gerek su kaçağı gerekse işte buharlaşma nedeniyle çok önemli kayıplar yaşanıyor. Mesela Konya Kapalı Havzası, Gediz, Büyük, Menderes ve Çukurova gibi su sıkıntısı yaşayan yerlerde bol su tüketen tarım ürünler yoğun olarak yetiştiriliyor. Bunlar ne iklim koşullarına uygun ne de çok yoğun su kullandıkları için normalde yetiştirilmemeleri gereken şeyler. Yani su kıtlığı... Göl yapacağımıza suyu daha verimli, daha e, tasarruflu bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu kesin. Evet, şimdi aklıma bir şey geldi. Daha önceki e, haberlerde e, dile getirmiştik, programlarda dile getirmiştik bunu. Örneğin Amerika'da işte buharlaşmayı önlemek için... Ee, baraj baraj göletlerine e, su varlıklarının üzerine siyah toplarla örtülmesi evet, evet. E, gündemdeydi. E, hatta sinir, bunu sinir, sinir projesi e, toplarının e, bir Amerika'da üretildiği bile Türkiye'de üretildiği e, söyleniyordu. E, buradaki mantık da tam bu. Evet, ee, aynen öyle. Yani Hı -hı. evet krizimiz büyük ve gün geçtikçe büyüyor. Su hepimizin ihtiyacı, bunu korumamız gerekiyor. Ama bunu azaltan e, etkenleri ortadan asıl olarak kaldırmak birinci hedef olmak olması gerekiyor. Evet. E, yoksa sonuçlarına yönelik tedbirler almak, teknolojik çözümler üretmek bu sorunu kökünden çözmüyor. Tabii yani bin tane gölet yapacağımızda yapay gölet, doğal göllerimizi korumamız lazım. Yani 14 tane Ramsar alanı belirlenmiş Türkiye'de sulak alan olarak. Halbuki 130 küsür civarında olması gereken yer listede bile yer, yer alıyor. Ancak e, devletin bakanlığında bununla ilgili birimlerin yeterince bütçeye sahip olmadığı işte personele sahip olmadığı falan gibi nedenlerle bu iş yapılamıyor. Nitekim Ramsar alanı olsa bile zaten doğru düzgün korunmuyor. Hı -hı. İşte ÇED'i atlıyorlar. Aynen. Efendim değişik kanunlarla bu şeylerin hepsi hani yapılması gereken her şey atlanmış oluyor. Evet Öyle atlanmış bir oluyor. Bir de çetten bahsettin. Vaktimiz ee, çok azaldı. Ama evet. ee, işte birkaç tane şeyden daha bahsedebiliriz. Bu e, Örneğin iklim değişikliğine e, de, değişikliğine karşı mücadele için e, düzenlendiği iddia edilen 29 Aralık 2010 tarihinde de mecliste Hı -hı. kabul edilerek yürürlüğe giren yenilebilir enerji kanunun 5. Mad maddesinde evet. e, yenilebilir enerjilerin milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ee, ve tabiatı koruma alanları muhafaza ormanları yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları e, ki bunların hepsi özel çevre koruma bölgeleri. Evet. Hı -hı. Buralarda yapılabilmesi için e, izin verildi. Bu söylediğimiz Hı -hı. alanlar Türkiye yüz ölçümün yaklaşık yüzde beşine denk geliyor. Yani. Evet. E, ve bunların kullanıma açılması demek Hı -hı. aslında işte su varlıklarını e, Ortadan hmm. kaldırmak anlamına gelir e, ve bunu da iklim değişikliği adı altında yapmak. Tam yenilenebilir bir... enerji demek buna evet. aynı zamanda. Evet. Çünkü yenilenebilir enerji için de HES projeleri başı çekiyor Türkiye'de. Evet, yani var. Şey e, tam bir e, şey kafa karışıklığı demeyelim bilinçli şey <gülüyor> <gülüyor> bir tercih evet. sadece meşrulaştırmak için kullanılan argüman haline gelmiş durumda iklim değişikliği. Evet, o zaman son bir cümleyle bitirelim programımızı. Sonuna geldik. Bin günde bin e, gölet yapmakla övüneceğinize diyelim yetkilileri, yetkililerimize. Elimizde kalan henüz kurumamış gölleri yaşatmak için yapmanız gerekeni yapın. Çünkü bu bizim en temel e, yaşam hakkımız. Bunu korumak da devletin en aslı görevidir diyelim. Evet. Peki. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Su hakkı